Şöyle başlayalım belki bu tür sorular çok farklı şeyler de gelebiliyor ama özellikle nukut diye ifade ettiğimiz para cinsinden şeylerin ki altın gümüş de bunlardan birisidir. Aynı cinsten ondan sonra diyelim ki mübadele araçlarıdır. Bunların alım satımında bizler belli başlı hassasiyet göstermemiz gerekiyor dolaylı faiz tereddüt etmesin diye. Dolaylı faize bir riben ediyoruz biz. Yani şöyle düşünün e, altının ondan sonra para cinsinden başka bir şeyle satışında yeden bir yedin kuralı vardır. Ne demek yeden bir yedin? Seyircilerimizin anlayacağı tabiri kullanayım. Al gülüm ver gülüm şeklinde. Yani bir tarafta para bir tarafta altın olacak şekilde olmalıdır. Peki birisi peşin diğerisi vadiye kalırsa e, dolaylı faiz işlemi terettüp eder. Dolayısıyla e, kredi kartı ile yapılan alışverişlerde e, bir tarafta altın almışsınız öbürü ne yapmış taksitlendirmeye girmiştir. Eğer bunun adı satışsa satışsa ne olabilir? E, bu şekliyle alışverişte açıkçası dolaylı faiz e, şüphesi vardır. Bunlardan uzak durmak lazım. Teşekkür ediyoruz Yani hocam. en azından alışveriş yapıyorsak bunu tek çekişte peşin olarak e, bu satış veya alışverişi bu şekliyle yapmak lazım.